Bu sabah uyandım, kalktım, yüzümü yıkadım ve ansızın öyle geldi ki bana bu dünyada her şeyin anlamı açık benim için ve nasıl yaşamam gerektiğini biliyorum. İnsan kim olursa olsun emek harcamalı, ter dökmelidir ve yaşamın anlamı, amacı, mutluluğu ve coşkusu sadece bundadır. Benim tanıdığım plastik sanatlar mensuplarının hemen tümüne yakın bölümü ömürlerinde hiç kitap okumadılar. Gelişmek için de hiçbir çaba harcamadılar. Hoca olanlar bu özelliklerini öğrencilerine de aşıladılar. Ama bunun yarattığı gizlenemez eksiklikleri sürekli olarak üstün yetenekli, başarılı, en iyi bilen ve en büyük rolünü oynayarak kapatmak istediler. Çalışmak gerekir, çalışmak. Emeğin ne olduğunu bilmediğimiz için mutsuzuz böyle. Yaşam böylesine karanlık görünüyor bize. Bizler çalışmayı hor gören insanlardan doğduk. Çalışkan olmak el vermez. Karıncalar da çalışkandır. Niçin çalışıyorsun? Amacın ne? Onu söyle. Kendi alanımızın hakiki insanı olmak.